Merhaba, Kadıköy Belediye Sınırları'nda Tarım İl Müdürlüğü'nün bünyesinde olan bir arazinin yeşil alan olması beklenirken bedelsiz olarak özelleştirme idaresine devredildiği ortaya çıktı. Serkan Ocağan haberine göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde Kadıköy'de yaptığı konuşmada Bağdat Caddesi'nin betona doyduğunu, arazinin İBB'ye devredilerek altının büyükçe bir otopark üstünde yeşil alan olacağını söylemişti. Ancak arazi aradan geçen 5 yıla rağmen yeşil alan olmadı. İBB'ye devredilmedi, Mayıs 2014'te özelleştirme idaresine bedelsiz olarak devredildi. Kadıköy Belediyesi, kamu yararı olduğu gerekçesiyle yapılan özelleştirmeye karşı Danıştay'da dava açtı. Özelleştirme ile yapılacak olan işlemin kamu yararı değil, rant olduğu vurgulandı. Mihrimah Sultan tarafından tarımsal kullanım amacıyla tahsis edilen arazinin şimdi ticari amaçlı kullanılması söz konusu. Yaklaşık 22 dönümlük arazinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün kullandığı binanın bedelsiz olarak devredildiği tapu değişikliği ile ortaya çıktı. Özelleştirme Yüksek Kurulu 2 Mayıs 2014'te İstanbul'da 71 yerin özelleştirilmesiyle ilgili karar aldı. Kararda Erenköy'deki arazide vardı. Devir işlemi 8 Mayıs 2014'te resmi senette kayıt altına alındı. Aynı gün yeni tapu da çıkarıldı değişiklik yapılan tapu da Kadıköy Belediyesi'ne gönderilmiş olduğu. Tapuda Erenköy'deki 106 pafta 1098 ada ve 2 parsel üzerinde kamu binaları bulunan arazinin tamamının Maliye Hazinesi'nden TTA Gayrimenkul A.Ş.'ye yani Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredildiği belirtiliyor. Kadıköy Belediyesi özelleştirme yüksek kurulunun kararı hakkında Danıştay'da iptal davası açtı. Dava dilekçesinde yapılan işlemin herhangi bir ...kamu yararı olmadığı anlatılmaya çalışıldı. Sadece geçen yıl 20 bini e öldürülen... Afrika fillerinin artık bir ölüm kalım savaşı verdiği belirtiliyor. Nesli tehlike altında olan yaban hayvanı ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme bürosu yani CITES'in açıklamasına göre fillerin avlanma oranı doğum oranlarının çok ötesinde maalesef. Ancak CITES'in raporunda avlanma oranının önceki iki yıla kıyasla küçük bir miktar azaldığı vurgulandı. Cenevre'de merkezi bulunan CITES, 25 bin bitki ve hayvan türünün uluslararası ticaret kurallarını düzenleyen bir kuruluş. Kuruluşa göre uluslararası organize suç örgütleri, soyu tükenmekte olan bitki ve hayvan ticaretinde önemli rol oynuyor. Raporda Kenya, Tanzanya ve Uganda'da alınan önlemlerin ve Çin'den gelen fil dişi talebinin azalmasının avlanma oranındaki düşüşü sağladığı vurgulanıyor ancak... Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde fil avının arttığına ve bu ülkelerdeki fil sayılarının da tükenmenin eşiğine geldiğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca yakalanan 500 kiloyu aşkın büyük fil dişi teslimatlarının sayısındaki artışa da dikkat çekildi. Yakalanan fil dişinin %80'inin Kenya, Tanzanya, Uganda'da ele geçirildiği vurgulanıyor. Büyük fil dişi teslimatlarının yakalanmasının da bu ticaretin arkasında uluslararası organize suç örgütlerinin bulunduğuna işaret ettiği kaydedildi.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 Praxis Müzik Kolektifi ve Merhaba Sanat Tiyatrosu öncülüğünde kurulan ve doğa talanına karşı bir sanat siperi sloganıyla 5 Haziran Perşembe günü yani Dünya Çevre gününde Mersin'den yola çıkan 3-5 ağaç kervanı yoluna devam ediyor. Mersin'den İzmir'e, Sinop'tan Hevse'yle ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirecek olan doğa katliamlarına dur demek için yola çıkan 35 5 ağaç kervanı geçtiğimiz hafta sonu Çanakkale'deydi. Sponsoru olmayan kervan çevre dostlarının katkılarıyla sürüyor. Kervanın bundan sonraki rotası ise 18 Haziran'da Sinop ve Gerze, 21 Haziran'da Ordu, 22 Haziran'da Rize Fındıklı, 25 Haziran'da Hopa, 26 Haziran'da Dersim, 27 Haziran'da Diyarbakır, 28 Haziran'da Şırnak ve 29 Haziran'da Antakya. Kullanıldıktan sonra zirai ilaç kutularının bilinçsizce ve rastgele çevreye atılması doğal güzellikleriyle bilinen Kaz Dağları'nda kötü görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle hafta sonu bölgeyi gezmeye gelen ziyaretçiler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Zirai... İlaç atıklarının bırakıldığı yerlere tepki gösteren yetkililerinin duruma da el koymasını istedi ziyaretçiler. Bu konuda çeşitli projeler hazırladıklarını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise şöyle demiş. Üreticimizi bu konuda sürekli uyarıyoruz. Ancak bazıları bizi dinlemeye yanaşmıyor. Büyük çoğunluğu bilinçsiz şekilde davranıyor. Doğayı ve çevreyi kirletiyor. Tüm üreticilerimizi kontrol etmek mümkün değil. Geçtiğimiz yıl Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa proje hazırladı. Ziraat atıklarının toplanmasına yönelik ancak proje kabul görmedi. Yeni projeler üretmek için çalışıyoruz. Doğa daha fazla kirletilmeden bu sorun çözüme kavuşturulmalı diye konuştu. Bilinçli üreticiler vatandaşların duyarsızlığından şikayet ederken bu konuda ilgili kurumların da hiçbir çaba sarf etmediğini ve sorunu görmezden geldiğini öne sürdü. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.